Allah'tan rica edin. Amin. Amin. Amin. Allah'ın ayetlerini okuyup tevbeyle, istiğfarla, duayla, tesbihle, hamle, şükürle cevap vermeye çalışıyorduk. Mukabele zaten bu demekti. Karşılıklı birbirini kabul etmek, birbirine mukabele etmek, birbirine cevap vermek manasındaydı. Elbette ki bunu yaparken özetle yapmaya çalışıyoruz. Öyle ki Kur'an'a olan imanımızı tazeleyelim diye Rabbimiz bize ne söylemiş onu anlayıp bir de ayetlere cevap verebilelim diye. Mutlaka Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın böyle yapmasında Cevbeli Aleyhisselam'la beraber bir hikmeti, bir muradi vardır. En az yılda bir sefer Kur'an'a olan, ayetlere olan imanımızı tazelememiz gerekir. O bir sene boyunca bize yeterli olur inşallah. Ama bununla beraber mutlaka her ne olursa olsun Kur'an ile beraber olmaya çalışmak lazım. Allah'ın ayetleriyle beraber olmaya çalışmamız lazım. Allah müminlerin velisidir buyurdu. Allah müminlerin dostudur. Dostluk elbette ki karşılıklıdır. Müminler de Allah'ın dostudur. Mümin Allah'ı her şeyden çok seven. Dolayısıyla bu sevgisini de ispatlamaya çalışandır. Eğer biri Allah'a dost olduğunu iddia ediyorsa, mutlaka Allah'ın kitabına, vahyine de dost olması gerekir. Eğer hidayet arıyorsak, hidayet Allah'ın verdiği hidayettir. Allah'ın hidayetinin dışında hidayet aranmaz. Doğru yol aranmaz. Ararsak ne olur? Ararsak Allah bizden onu kabul etmez. Allah hiç kimseden, İslam'dan başka din kabul etmez buyurdu. Hidayet Allah'ın hidayetidir. Eğer Allah'ın hidayetiyle hidayeti bulmazsak, hidayeti bulmamış oluruz. Onun için Rabbimizi ciddiye alıyoruz. Onun kelamını ciddiye alıyoruz. Rabbimiz her neyi söylediyse, doğru olan O'dur, güzel olan O'dur. Hak olan O'dur. Bize lazım olan, gerekli olan O'dur. Ne buyuruldu ayet-i kerimede? andolsun ki seni ve sana iman edenleri kıyamet günü bu kitaptan sorumluluk duyacağız. Bu kitaptan hesaba çekeceğiz. Hesaba çekilirken eğer kitabı bilmiyorsak nasıl hesap vereceğiz? Bilmediğimiz bir konuda hesap vermemiz mümkün müdür? Mümkün değil. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Rabbimiz'in ayetlerini dinlemeye, anlamaya çalışıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. قُلِ اللّٰهُ يَبْدَوُ summa سُمَّ feanna فَاَنَّا Allah ilk olarak yaratandır. Sonra o yaratmayı iade eder, bir daha yaratır. Yani insanları öldürür, bir daha yaratır. Eğer bu böyleyse, sizin Rabbinizi dinlemeniz gerekmez mi? O zaman nasıl Allah'tan başka tarafa dönebilirsiniz, eğer buna iman etmişseniz? Yok eğer başka bir yaratıcı varsa, başka bir ayet-i kerimede ne buyurdu? Sor onlara, onlar bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar, yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları mıdır? Yok eğer Allah'ın kendilerini yarattıklarına inanıyorlarsa iman etmişlerse bu durumda Allah'a iman etmeleri itaat etmeleri gerekmez mi? Evet. De ki haka erdiren, hidayete erdiren bir tek Allah'tır. Hidayete erdiren mi? Tabi olunmaya layıktır. Yoksa kendisine hidayet verilmeden hidayeti bulamayan mı Hidayeti verebilir, layıktır. Bütün insanlar buna dahildir. Allah hidayeti vermeden hiç kimse hidayeti bulamaz. Ne bururdu? Duha Bu sırasında. Ve vajede kedaalen ve heda. Allah seni deralette bulup hidayete erdirmedi mi? Kime söylüyor? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü söylüyor. Peygamber de olsa Allah hidayeti vermedikçe hidayeti bulamaz. Doğru yolu bulamaz. Ama bununla beraber kim konuşursa konuşsun kendisine göre ben doğru yoldayım der. Zaten bunca tebrika da bundan dolayı çıkıyor. Bunca mezhep, bunca anlayış, bunca farklı farklı iddiada bulunan cemaatler, yollar bundan dolayı üretilmiş, türetilmiştir. Hidayeti Allah'tan almadığı için niye dünyanın dört bir tarafında müminler, Müslümanlar birbirini öldürüyor? Kitabımız bir olmadığı için eğer hepimiz Allah'ın kitabına uyruş olsaydık, hepimiz aynı şeyi söylerdik. Hiç kimse bir başkasını eleştiremez, çekiştiremez, yeremezdi. Ama farklı farklı kitaplardan dinimizi öğrenince, daha doğrusu Allah'ın kitabından başka kitaplardan dinimizi öğrenince ne oldu? Her biri bendeki doğrudur diyor. Alıyor kitaptan bir parça, Allah ayet-i öyle buyurdu. Allah'ın kitabını aralarında parça parça ettiler. Her bir fırka kendindeki parçayla övünür. Hak bendedir der. Allah aranızda hükmünü verecek deri. Müminleri anlatırken ne buyurdu? Siz öyle kimselersiniz ki, ehli kitap, Yahudi, Hristiyan bile sizi sevmezken siz onları seversiniz. Çünkü siz bütün kitaplara iman eder, kitabın bütününe iman edersiniz. Eğer biri kitabın bütününe iman ederse ne yapar? Allah'ı sever, Allah için sever. Dolayısıyla kardeş olur, bir olur, beraber olur. Allah ehl-i kitabı, Yahudi Hristiyan'ı bile seversiniz dedi. Siz böyle kimselersiniz işte. Allah övüyor onları. Niye övüyor? Gerçek manada Allah'ı sevdiği için, Rabbini dinlediği için, kitabın bütününe iman ettiği için, bütün kitaplara iman ettiği içindir ki, bütün kitaplar Allah'ın kitabıdır, bütün kullar Allah'ın huğududur. Allah, Allah Kur'an'ı indirmiş, davetini yapıyor. Dileyen Allah'ın hidayetini kabul eder, dileyen de kendine başka hidayetçiler bulur, başka yollar arar, kitabın bir parçasını alır, bu kitabın hepsidir der. Onu Allah'ın kitabının yerine koyar. Eşlik alanı da kendisi tamamlar. Kitabı tahrif etti. Dini parça parça etti. Kendindeki parçayla öbürmüş oldu. Ferahlanmış oldu. Kendini doğru yolda zannetti. Onun için bütün insanlığın tek bir kurtuluş yolu vardır. Allah'ın kitabına sarılmak. Bir ve beraber olmak. Kardeş olmak. Herhangi bir Olaya, meseleye bakarken mutlaka Allah ile bakmamız lazım ki doğruyu anlayabilelim. Bilmeyenler sorabilir. Madem ki müminler kardeştir. Bu müminlerin arasındaki bu tefrika niyedir? Bu savaşlar niyedir? Niyedir? Kitabımız birde evde onda. Allah'ın kitabını mana olarak tahrif etmişsiniz de ondan. Kitabın bir parçasını alıp Hak bendedir deyip, hakkı kendimizde zannedip, hakka sahip çıkmışız da onda. Allah'ın kitabı nurdur. Bütün insanlığa, bütün alemlere nurdur. Hidayettir, şifadır. Kulun nasıl iman etmesi lazım? Ben Allah'ın kuluyum demesi gerekir. Ben Allah'a kul olmaya çalışmalıyım, çabamı, gayretimi sarf etmeliyim demesi lazım. Bir de kulluğa davet etmeye çalışması lazım. Hidayete, vesile olmaya çalışması lazım. Bunun dışında hiç kimsenin başka bir yetkisi yoktur. Hiç kimse kimseye sen mümin değilsin, sen Müslüman değilsin deme hakkına sahip değildir. hesabı görecek olan Allah'tır. Allah Resulullah Efendimiz'e bile buyuruyor? Eğer onlar seni dinlemiyorsa, ayetlere karşı kör ve sağır davranıyorsa, sen onları zorlayacak mısın? Zorlamak senin için değil. Senin için sadece uyarmaktır, ikat etmektir, davet etmektir, anlatmaktır. Gerisi onun tercihidir. O Allah'ı tercih etmemişse, Allah ona hidayeti vermez dedi. Sen o sevdiklerine hidayet veremesin dedi. Herkes Allah ile muhataptır. Herkesin muhatabı Allah'tır. Herkesle de muhatap olacak olan gene Allah'tır. Hükmü verecek olan da O'dur. Onun için Allah'ın işine karışmıyoruz. Herkes kulluğunu yapacak, ebedi hayatını kazanmaya çalışacak. Bir de etrafına rahmet olmaya çalışacak. Hidayet olmaya çalışacak, nur olmaya çalışacak. Bundan fazla hiç kimsenin hakkı yoktur. Eğer bunun dışında bir hak iddiasına kalkışırsa, kendini Allah'ın yerine koymuş olur ki, kendini Allah'a şirk koşmuş olur. Allah'ın ayetlerinden, vahyinden, hidayetinden başka bir şey söylerse, kendini Allah'ın önüne koymuş olur ki, bu Allah'a şirk koşmaktır. Eğer birileri bir başkasını zorlayıp yola getirmeye çalışıyorsa aynı şekilde ne yapmış olur? Hak bende demiş olur. Ben hakkın sahibiyim demiş olur. Söylemeye dilim varmıyor ama ben Allah'ın sahibiyim demiş olur. Sen benim gibi yaparsan doğru yapmış olursun. Sen benim gibi yaparsan Allah seni kabul eder. Allah'a sahip çıkmışsın. Oysa ki Allah benim sahibimdir demesi gerekirken herkesin sahibi Allah'tır demesi gerekirken ben Allah'ın sahibiyim diyor. Ben dinin sahibiyim diyor. Benim gibi inanırsan kabul edersen sen Müslümansın yoksa sen Müslüman değilsin diyor. Niye? Allah bende onun için diyor. Hak bende diyor çünkü. Böyle olunca o nefsini öyle bir ilah edinmiş olur ki Allah'ı kendine ait görüyor. Oysa ki tam bunun tersineydi. Kendini Allah'a ait görendi, Rabbine karşı boynunu büküp acziyetini bilendi. Mülkün Allah'a ait olduğunu bilendi. Bütün kulların Allah'ın kulu olduğunu bilendi. Bilip bunu bili kabul edendi. Allah ayeti kerimede ne buyurdu? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Mesele güzel yapmakmış. Güzel yapan kazanır. Doğru yapan kazanır. Ama fitne çıkaran, zulmeden, öldüren kesinlikle Rabbini kaybetmiştir, insanlığını kaybetmiştir. Değil Müslümanlığı değil, insanlığını kaybetmiştir. Onu ne adına yaparsa yapsın o küfür, o sil. Eğer böyleyse bunun mutlaka bir sebebi vardır. Kitabımızdan, Allah'ın kitabından mahrum olduğumuz içindir. Rabbimizi gerektiği gibi dinlemediğimiz içindir. Başkalarının kitabıyla hareket ettiğimiz içindir. Mümin ve Müslümanlar kardeştir. Bildir. Müminler sadece kardeştir buyurdu. Kardeşlik yoksa sorun var. Evet, Sıkça tekrar ettiğimiz ayetler, hadisler vardır. İyice anlaşılsın diyedir. Gönlümüzde pekişsin diyedir. Eksiğimizi tamamlayalım diyedir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalâhu Cennete giremezsiniz, iman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız, birbirinizi sevmedikçe. Eğer birbirimizi öldürüyorsak, bu nasıl sevgidir? Bu nasıl iman olsun? O zaman ne yapmamız gerekir? Eğer birbirimizi sevemiyorsak bir sorun var. Çünkü seven, müminler birbirini severken imanları birbirini seviyor. Mümin, müminin imanını seviyor. Allah'ı sevmesini seviyor. Allah onu sevdiği için seviyor. O Allah'ı sevdiği için seviyor. Karşımızdakini mümin olarak görmeyince zaten sevemiyoruz. Zaten imanı kaybettik. Sevgiyi kaybedince imanı kaybettik. Allah hepimizi Allah için birbirini sevenlerden eylesin. Amin. Allah hepimizi kardeş eylesin. Amin. Bir ve beraber eylesin. Amin. Tefrika yapanlardan eylemesin. Amin. Hak bendedir diyenlerden eylemesin. Amin. Ben haktayım diyenlerden eylesin. وَلِكُنِّ اُمَّتِينَ Resul. Her ümmetin, her kavmin, her topluluğun, her cemaatin mutlaka bir Resulü vardır. Dünyada onlarla beraberdir. Ahirette de o çağrılır. Hesap ona göre yapılır. Hiç kimseye zulmedilmez. Eğer Onlara Allah'ın ayetlerini okuyan Resullerine uymuşlarsa, tabi olmuşlarsa, hiç kimseye zulmedilmez. Her ümmetin bir eceli vardır, herkesin bir eceli vardır. Ecel geldiğinde, vakit geldiğinde o artık ne bir saat ileri alınır ne de bir saat geri kalır. o saatiniz gelmeden, o vakit gelmeden evet, iman edin. Eğer dünya hayatını yaşarken kendi kendinize zulmetmişseniz, Rabbinize varan yolu tutmamışsanız, Öbür tarafta, ahirette, bütün dünya sizin olmuş olsa bile keşke onu verip bir tek kendimi kurtarsaydım diyeceksiniz. Onun için dünya hayatını yaşarken peşinizden ne gönderdiğinizde bakın. Neyi yapmayıp geride bıraktığınıza bakın. Öyle ki sonra pişman olmayasınız. Ya eyühen Ey insanlar, size Rabbinizden bir vaaz geldi. Rabbiniz size vaaz ediyor. Bu müminler için hidayettir, rahmettir. Göğüslerde bulunanlar içinde göğüslerde bulunan hastalıklar içinde şifadır. Bu Allah'tan öyle bir rahmettir ki müminler Allah'ın ayetleriyle tarahlasınlar. Ama ahirete iman etmeyenler dünyada topladıkları şeylerle de Evet, ferahlatınlara bakalım. O gün geldiğinde halleri ne olur? O kimseler ki Allah'ın ayetlerini anlamadan, Rabbini dinlemeden Allah'ın yaratmış olduğu rızıklar için şu halaldır, bu haramdır diye konuşurlar. Söyle onlara, onları Allah mi haram kıldı, yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Böyle konuşmanızda Allah mi izin verdi? Allah'a yalan göre iftira atanlar, kıyamet gününü, hesabı ne ediyorlar Eğer bilmeden, anlamadan Allah'ın haram dediği bir şeye helal dediysek, veya helal dediği bir şeye haram dediysek, veya haram kılmadığı, serbest ettiği bir şeye haram dediysek, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Sen ne işte meşgul olursan ol, Kur'an'dan neyi okursan oku, siz amelden neyi yaparsanız yapın, muhakkak ki o şeye, o şeyle meşgul olup daldığınızda muhakkak ki biz sizin üzerinizde şahidiz. Hiçbir şey yerde ve gökte zerre ağırlığınca Rabbinden gizli kalmaz. İster küçük, ister büyük. Her ne varsa hepsi mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır, mevcuttur. اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اَوْلَٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا Dikkat edin. Şunu iyi bilin ki Allah'ın velilerine Herhangi bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amelu ve kanu yettekun. Kimdir o veliler? Allah'ın velileri kimlerdir? Onlar iman edenler, bunun da imanlarıyla beraber takva sahibi olanlardır. Onlar için dünya hayatında ve ahirette müjde vardır. Dünyadaki Allah'ın müjdesi nedir onlar için? Allah perdeyi açar, onu müjdeler. Dostluğuyla, velayetiyle, rızasıyla müjdeler. Dünya hayatında müjdeler vardır, ahirette müjdeler vardır. En büyük saadet budur. Allah'ın kelimelerini değiştirdiğini bulamazsın. Allah'ın verdiği sözdür bu. Allah'ın kelimelerinde bir değişiklik olmaz. Allah bizi kendisine iman edenlerden eylesin, mütakilerden eylesin, Allah'a karşı sorumluluğunu bilenlerden eylesin, Amin. o kulluk, abdiyet sorumluluğunu yerine getirmeye çalışanlardan eylesin, Amin. imanını ispatlamaya çalışanlardan eylesin, Amin. Allah bizi velim dediği kullarından eylesin. Amin. Dünya hayatında verayetle, rızasıyla, dostluğuyla müjdelediği kullarından eylesin. Amin. Ahirette müjdelediği kullarından eylesin. Amin. O boş konuşanların sözü seni mahzun etmesin. Muhakkak ki bütün izzet Allah'a aittir. Bütün şeref Allah'a aittir. Allah semî ve alimdir. Her şeyi işiten, her şeyi bilendir. Allah bizi izzetiyle şereflendirsin. Amin. Allah bizi şerefini Allah'tan alanlardan eylesin. Amin. Şerefi dünyada, mevkide, malda, başka yerde arayanlardan eylemesin. Amin. Yerde, gökte ne varsa hepsi Allah'ındır. O Allah'tan başkasına kul olanlar, avdolanlar, başka şeyleri Allah'a şirk koşanlar aslında başkalarına abdolmuyorlar. Başkalarına tatmıyorlar. Onlar sadece zanlarına tabi olmuş, nefislerinin hevasına tapmışlardır Onlar yalan uyduranlardır. Allah bizi nefsini tapanlardan eylemesin. Nefsinin hevasını ilah edinenlerden eylemesin. Allah bizi zana uyanlardan eylemesin. Allah bizi vahyine uyanlardan eylesin. Resulüne tabi olanlardan eylesin. Kendisine abd olanlardan eylesin. Allah son nefeseki imanı kabul etmez buyuruyor. Son nefeseki tevbeyi de kabul etmez. Aynı şekilde Firavun'u anlatırken de ona boğulma anı geldiğinde Firavun suya batıp çıkarken ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Alemlerin Rabbine iman ettim." dedi. Allah ona, "Şimdi mi iman ediyorsun?" dedi. Oysaki iman etmen için sana tekrar tekrar nöbet verdik, mucizelerimizi gösterdik. Ama sen zulmüne devam ettin. Allah bizi tevbe etmeyenlerden eğlenmesin. Tevbesini geciktirenlerden eğlenmesin. Amin. Sonra tevbe edelim deyip günah işlemeye, yanlış yapmaya devam edenlerden eğlenmesin. Amin. Sonra Allah Yunus Aleyhisselam'ı anlatıyor. Buyuruyor ki, gazabımız gelmeden önce Yunus'un kavminden başka hiç kimse, hiçbir kavim, helak ettiğimiz hiçbir kavim iman etmedi. Yunus'un kavmi hariç. Yunus aleyhisselam 300 sene boyunca kavmini imana davet ediyor. Bir kişi bile iman etmiyor ona. Hatta rivayete göre babalar vefat ederken Yunus Aleyhisselam'ı gösterip kendi evlatlarına vasiyet ediyormuş. Sakın şu adama iman etmeyesiniz, şu adama uymayasınız. Uyarsanız zarar edersiniz, dünyayı kaybedersiniz. Artık öyle bir duruma geldi ki Yunus Aleyhisselam, Allah ona gazabının geleceğini vahyetti. O da kendini hakim olamayıp kavmini terk etti. Giderken bir gemiye biniyor. Gemiye. Gemi denilinin ortasında dalgalara tutuluyor. Gemidekiler diyor ki, içimizde bir günahkar var. Onun için. Eğer o günahı, günahkarı gemiden atmazsak, gemi batacak. Gemi batacak. Kura çekeceğiz. Kura kime düşerse günahkar olur. Kura'yı çekiyorlar. Yunus Aleyhisselam'a düşüyor. Geminin kaptanı kabul etmiyor. Bir daha diyor kura çekelim. Bir daha çekiyorlar. Bir daha Yunus Aleyhisselam'a düşüyor. Bir daha kabul etmiyor kaptan. Üçüncü sefere bir daha Yunus Aleyhisselam'a düşüyor. Yunus Aleyhisselam diyor ki doğruydur. Bu gemideki günahkar benim. Çünkü izinsiz kabini terk edip kaçmış kendisi denize atıyor, balık onu yutuyor. Allah ait Kerim'de buyurur ki: Rabbinden aldığı bir takım kelimelerle Rabbine dua etti. La ilahe illa ente subhaneke in kunte zalimin diye dua etti. Balığın karnında karanlıkta. Rabbinden bir takım kelimeler aldı derken ayetin devamında biz de onu kurtardık, işte müminleri böyle kurtardırız dedi. Müminlere duayı Allah öğretmiş oldu. Allah onun gönlüne veriyor o duayı. Bu hepimiz için geçerlidir. Bazen dua ederken hiç aklımızda, gönlümüzde, bilmediğimiz bir anda gönlümüze bir dua gelir. İşte, Rabbi ona o duayı öğretti. Bunu böyle anlaması gerekir. O duaya sarılması gerekir. O okulun gönlüne özel olarak Allah'ın vahyetdiği duadır. Sonra kavmi peygamberlerin kaybolduğunu görünce, orayı terk ettiğini görünce kavim toptan peygamberlerini aramaya çıkıyor. Hepsi tövbe ediyor, peygamberlerini aramaya çıkıyor. Allah da buyurdu ki biz de onları affettik. Gazap geliyorken tövbe ettiler. Zaten başka bir kavim de tövbe etmemiş. Yunus'un kavminden başka dedi. Eğer onlar da tövbe etseydi, Allah onların da tövbesini kabul eder miydi? Elbette ki. Ama onun kavminden başka hiçbir kavim tövbe etmedi dedi. Gelip, tabi Yunus Aleyhisselam'ı buluyorlar, götürüyorlar. Allah buyurdu ki, yüz bin kişiyi veya daha fazlasına onur peygamber olarak gönderdik. Bir daha gönderdi onlara. İkinci sefer. Bir de buradan ne anlamak gerekiyor? Bütün müminler önce kendi peygamberini temsil eder. Temsil etmelidir. Elbette ki özel manada temsil edenler vardır. Genel manada temsil edenler vardır. Özel manada temsil ediyorsa vazifeyi Allah vermiş. Genel manada bütün müminler temsil ediyor. Hakkı anlatmaktan, Allah'a davet etmekten asla kaçmamak gerekiyor. Kaçarsa Yunus Aleyhisselam'ın durumuna düşer. Allah ayet-i kerimede Resulullah Efendimiz'e sen balık sahibi o balıkla muhatap olan Yunus gibi olma dedi. Onun gibi yapma dedi. Allah bizi de kendi kavbinden kaçanlardan eylemesin. Hidayeti, hakkı anlatmaktan kaçanlardan eylemesin. Nerede olursak olalım Hakka davet edenlerden eylesin. Amin. Rabbine davet edenlerden eylesin. Bunlar iman etmiyorlar diye, davete icabet etmiyorlar diye onları terk edenlerden eylemesin. Herhangi bir hata, yanlış, kusur, günah işlediğimizde bize Yunus Aleyhisselam'ın duasını yapmayı nasip eylesin. Amin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimi. Senden başka ilah yoktur. İlah olan sensin ya Rabbi. Ben kendime zulmettim. Ben zalimlerden oldum diyenlerden eylesin. Zulmünü anlayıp tövbe istiğfar edenlerden eylesin. Allah'ın duasını kabul ettiği kullarından eylesin. Karanlıktan kurtardığı, zindandan kurtardığı, nefsinin mağarasından, zindanından kurtardığı kullarından eylesin. Eğer Rabbim dileseydi, Yeryüzündeki bütün insanlar toptan iman ederlerdi. Ama Allah kullarına tercih hakkı vermiştir. Peygamber göndermiş, kitap göndermiştir. Tercih onlarındır. Onlar Allah'ı tercih etmezse Allah onları tercih etmez. Hal böyleyken sen onlar mümin olsunlar diye onları zorlayacak mısın buyurdu. Eğer zorlamaya kalkışırsan Allah'ın muradını anlamamışsın demektir. Allah zorlama dedi. Tercih onundur. Ona irade vermişim, tercih etme hakkı vermişim. Onun için ne buyuruyordu? Küfür de bellidir, iman da bellidir. dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun dedi. Bize düşen o tercihi sunmaktır. Allah'ın vahyini, hakikati önüne koymaktır. Senin Rabbin böyle söylemiş, tercih senindir demektir. Onları zorlamak değil. Eğer Allah dileseydi, yeryüzündeki bütün insanlar toptan iman ederdi diyor. Madem ki böyle, zorlama kimseyi. Sen sadece davet et, anlat. Eğer bilmeden, anlamadan, birilerini imana zorladıysa, mümin, müslüman olmaya zorladıysa, bunun için Rabbimizden af diliyor, mağfiret diliyoruz. Hiçbir Kimse için Allah'ın izni olmadıkça iman etmesi mümkün değildir. Ancak o iman etmeyi tercih eder, mümin olmayı tercih eder, Allah da ona iman verir. Allah aklını kullanmayan kimseleri pisliğin içinde bırakır. O imanı tercih etmeyince, aklını kullanmayınca Allah onu küfrün işte. Allah küfre pislik diyor küfrün içinde, pisliğin içinde bırakır. Müminler nerede olursa olsun onlar Allah'ın resulüyle beraber olunca Allah eğer oraya gazap eder, azabını indirirse hem resullerimizi hem onlarla da beraber olan müminleri kurtarmak bizim üzerimize bir haktır. buyurdu. de en ey insanlar ben Allah'tan başkasına kulluk etmem olmam. Rabbimden başkasını dinleme ben beni yaratan ve beni öldürüp tekrar dilitecek olan Rabbime iman ederim bana müminlerden olmam emredildi bana Hanif olarak Allah'a hiçbir şey şirk koşmadan dinini yüzünü Allah'a çevirden emredildi. Bana sakın müşriklerden olma diye emredildi. Bizi müşriklerden eyleme Ya Rabbi. Yüzünü senin dininden başka, senden başka tarafa çevirenlerden eyleme Ya Rabbi. Eğer Allah size bir zarar dokundurursa, onu ondan başkası gideremez. Eğer sana hayır dilerse, onu ondan başka kimse geri çeviremez. Allah hayrini kullarından dilediğine nasip eder. O gafur ve rahimdir. Allah'ın kendisi için hayır dilediği kullarından eyle bizi ya Rabbi. De ki ey insanlar, Rabbinizden size hak geldi. Kim Allah'ın hidayetini, hakkı kabul ederse kendisi için kabul etmiş olur. Kim de Haktan sapar, deralete düşerse o kendi aleyhinde sapmış olur. De ki, ben sizin üzerinizde vekil değilim. Rabbinizden hak geldi buyurur. Kim hakkı tercih eder, hidayeti kabul ederse kendisi için kabul etmiştir. Hiç kimsenin kimseye hiçbir şekilde zararı olmaz. Kim hakta olmak isterse, hiç kimse ona mani olamaz. Bütün dünya bir araya gelse, onu haktan ayıramaz. Onun için Allah ayet-i kerimede kaybedenler için Nuh aleyhisselamla Lut Aleyhisselam'ın hanımını örnek gösterir. İki salih kulumuzun nikahındaydılar dedi. Yani eşleri peygamberdi. Buna rağmen iman etmedi kedi için kaybettiler. Yani sen kendini iman etmeyince eşin peygamber de olsa seni kurtaramaz. Kazanmış olanlar içinde Firavun'un hanımını örnek gösterir. Firavun'un hanımıydı ama Rabbim Firavun'un sarayından da satanatından da sana sığınıyorum dedi. Onun amelinden sana sığınıyorum dedi. Ben senin cennetini istiyorum. Firavun'un sarayını değil dedi. Firavun'un hanimi de olsa iman edince eder, kurtulur. Onun için hiç kimse kimseyi mazeret olarak gösteremez. Yani başkası beni saptırdı, bana mani oldu diyemez. Eğer biri kazanmak istemezse peygamber çocukluğu da olsa, peygamberin hanimi de olsa, peygamberin babası da olsa kurtuluşa ermez. O kendi iradesiyle Rabbini tercih etmedikçe sana ne vahyolunmuşsa, Allah sana neyi vahyetmişse, sen Allah'ın vahyi üzerinde sebat göster, sabret. Allah hükmünü verinceye kadar Allah hakimlerin, hükmedenlerin tek gayrısındır. Allah bizi kendi iradesiyle Rabbini tercih edenlerden eylesin. Amin. Kendi iradesiyle hakki kabul edenlerden eylesin. Amin. Hiçbir bahane göstermeden, bütün gönlündeki muhabbetiyle Rabbini kabul edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi kendisini mazeret arayanlardan eylemesin. başkasının suçlanlardan eylemesin kendine fetva aranlardan, arayanlardan, başkasını suçlayanlardan eylemezsin. Allah bizi kendi vahyine uyanlardan eylesin. Amin. Vahyi üzerinde sabredenlerden eylesin. Allah'ın hükmünü bekleyenlerden eylesin. Allah'ın hükmünü sevenlerden eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elif La amra. Kitabın rahmet ayatuhu sonra Fussilet min bunlar Allah'ın ayetleridir ki Allah onları tafsil etmiştir onları açıklamıştır onları beyan etmiştir tafsilatıyla açıklayıp beyan etmiştir hakim ve habir olan Allah bu ayetleri size beyan eder. Neyi beyan ediyor? Allah te'abudu illallah. Yalnız sadece Allah'a abdolun. İnneni lekum minhu nezirun ve beşir. De ki onlara, ben sizin için bir uyarıcı ve bir müjdeciyim. Allah'ın vahyini size okur. Allah'ın müjdelediklerini beyan eder. Buna beraber uyarıp ikaz ederim Allah'ın ayetleriyle. Ve eneğhfiru rabbukum Rabbinizde istiğfar edin. Summe tubu ile sonra ona tövbe edin. Sonra Rabbinize dönün. Rabbinizden başka tarafa dönmeyin. Eğer böyle yaparsanız hem dünyada Rabbiniz sizi güzel bir şekilde nimetlerinden istifade ettirir. Bir de fazilet sahiplerine daha güzel yapmaya çalışanlara da fazlından ikram eder. Eğer Allah'ın ayetlerinden yüz çevirirseniz, Allah'tan yüz çevirirseniz başınıza gelecek o büyük günün azabından sizin için korkarım. Dönüşünüz Allah'adır ve Allah her şeye kadirdir. Allah bizi kendisine, sadece yalnız kendisine kur olanlardan, abduranlardan eylesin. Allah'ın müjdesini de, uyarısını da Allah'ın vahyinden, Kur'an'dan, aranlardan eylesin. Rabbine istiğfar edenlerden eylesin. Rabbine tövbe edip, Rabbine dönenlerden eylesin. Rabbinin güzel bir şekilde istifade ettirdiği, nimetlerdiği kullarından eylesin. Amin. Allah bizi ebedi hayatın azabından, Allah'ın gazabından haşfet duyan, korkanlardan eylesin. Amin. Tedbirini alanlardan eylesin. Allah'a döneceğini unutmayan kullarından eylesin. Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmayan, iman eden kullarından eylesin. Amin. Yeryüzünde hiçbir canlı mahluk yoktur ki onun rızkı Allah'a ait olmasın. Allah onların bulunduğu yeri de, öleceği yeri de, onun toprağa gireceği yeri de bilendir. Bununla beraber bütün bunları Allah apaçık bir kitapta yazmıştır. Herkes nerede yaşayacak, rızkı ne kadardır, nerede yaşayıp, nerede ölecek, nerede toprağa gömülecek, bunu apaçık bir kitapta yazmıştır. Bunun için, rızkınız için endişe etmeyin. Rızkınız Allah'a aittir. Allah'ı rızak olarak kabul eden kullarından eylesin bizi. Rızkı için endişe edenlerden eylemesin. Kendi rızkını, kendisinin kazandığını zannedenlerden eylemesin. Rızkı için vesileye sarılıp, rızkı olarak Allah'a iman edenlerden eylesin. kim dünya hayatını ve dünya zinetini isterse, dünya hayatını ahirete tercih edip, dünyanın peşinden koşarsa, onlara dünyadaki amelerin karşılığı bu dünyada verilir, ödenir. Onlara karşı cimrilik yapılmaz. Ama ahirette onlar için hiçbir şey yoktur. Ahirette sadece onlara ateş vardır. İşledikleri şeyler de batıl olarak boşa gitmiştir. Yaptıkları güzel şeyler olmuş olsa bile. Eğer ahirete iman etmemişsek, dünyayı tercih etmişsek, Allah işledikleri şeyler boşa gitmiştir dedi. Onlar için ahirette sadece illen nar, sadece ateş vardır dedi. Ama dünyadaki çalışmalarının karşılığını alırlar. Bunlar Allah'ın vahyine uyanlar gibi olur mu dedi Allah? Onlara Allah'tan bir şahit Allah'ın ayetlerini okuyor. Eğer onlar buna iman etmediyse onlara sadece ahirette ateş vardır buyurdu. kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse, onlara vaat edilen yer cehennemdir. Ama insanların çoğu iman etmezler. De ki, en büyük zalim kimdir? En büyük zalim, Allah'a karşı yalan iftira edenlerdir. İşte onlar, kıyamet günü Rablerine arz olunacaklar o şahitler, kıymet günündeki o şahitler diyecekler ki, işte Rablerine iftira atanlar, yalan göre ona iftira atanlar bunlardır diyecek. Dikkat edin, Allah'ın laneti zalimler üzerindir. Allah söylemediği halde, Allah böyle söylemiş diyenler, Allah'a iftira atmıştır. Allah'ın haram kılmadığı bir şeye bu haramdır demek Allah'a iftiradır. Allah'ın güzel demediği bir şeye, bu güzeldir demek Allah'a iftiradır. Allah'ın yanlış dediği bir şeye, bu doğrudur demek Allah'a iftiradır. Allah'ın hak dediğine hak demeyen, batıl dediğine batıl demeyen, hakka batıl, batıra hak diyen, Allah'a iftira atmıştır. Yanlış yolda gidip, ben doğru yoldayım diyenler Allah'a iftira atmıştır. Resulüne tabi olmayıp, ben doğru yapıyorum, doğru yoldayım diyenler Allah'a ve Resulüne iftira atmıştır. Allah bizi Allah'a iftira atanlardan eylemesin, Allah'ın lanetini uğrayanlardan eylemesin. Yanlış yaptığı halde bu doğrudur diyenlerden eylemesin. Amin. Batılda olduğu halde batıl bir şeyi hakmış gibi gösterip Allah'a iftira atanlardan eylemesin. Amin. Hakkı batıl gibi gösterip Allah'a iftira atanlardan eylemesin. Amin. Allah müminlerin velisidir. Müminlere iftira atanlardan eylemesin. Allah'a ters düşenlerden eylemesin. Amin. Allah bizi kendisiyle beraber olanlardan eylesin. Hakka ha, hak batıra batıl diyen kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizden razı olsun. Böyle yapanlar Allah'ın yolundan men etmeye çalışırlar. Men ederler. Allah'ın dosdoğru yolunu, sırat ı müstakibini isterler. Aslında onlar ahireti de inkar ederler. Kıyamet gününde Allah'tan başka dost yoktur. Allah'a da dost olamadıkları için onların azapları katlanır. Onlar basiretsizdirler. Hakkı görmemek için gözlerini kapatanlardır. Allah'ın ayetlerini anlamamak için gönüllerine perde çekenlerdir. Dünyadayken de her neyi uydurmuşlarsa Zaten onlar onlardan kaybolup gitmiştir. Muhakkak ki bunlar ahirette en çok zarar edenler, ziyan edenlerdir. Çünkü iman etmedikleri halde iman ettiğini zannedenlerdir. Hakta olmadığı halde hakta olduğunu zannedenlerdir. Bunlar ahirette en çok hüsrana uğrayanlardır. Allah yanlış yapıp doğru yaptığını zannedenlerden edenlerden Amin. Ama iman edip salih amel işleyenler Rabbine karşı hoşu ve edep içindedirler. Gönüllerin ikminan halindedir. İşte bunlar cennet ehlidir. Onlar orada ebedi olarak kaldırlar Bu iki zümrenin misali buyurdu. Kör ile sağır gibidir. Kör ve sağır görenle işiten gibidir. Allah'ın Vahyini işitmeyenler, dinlemeyenler kör ve sağır, dinleyenler de gören ve işiten gibidir. Artık onlar düşünmeyecekler mi? Allah'ın ayetleri üzerinde tefekkür edip anlamaya çalışmayacaklar mı? İnşallah düşünüp anlayacağız. İnşallah Allah'ın nuruyla görmeye çalışacağız. Allah'ın vahyiyle görmeye çalışacağız. Allah'ın bize olan nimetini, ihsanını, ikramını görmeye çalışacağız. Rabbimiz ayetleriyle, vahyiyle bizimle konuştuğu için ona şükretmeye, hamd etmeye çalışacağız. Rabbimizi tesbih etmeye çalışacağız. Rabbimizi tekbir etmeye çalışacağız. Tek büyük olan Allah'tır. Tek hak, onun kelamı, onun sözüdür. Tek örnek O'nun nebisi, O'nun Resulü'dür. İtaat edilmesi gereken Allah'tır. Tabi olunması gereken O'nun Resulü'dür. Dinlenilmesi gereken O'nun kitabı, O'nun vahyidir. Uyulması gereken O'nun kitabıdır. Bu dünya hayatını yaşarken Allah bizi, kendisini ciddi aranlardan eylesin. Amin. Rabbini tercih edenlerden eylesin. Amin. Ahireti dünyaya tercih edenlerden eylesin. Allah'ın kitabını başka kitaplara tercih edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi zatına dost eylesin. Amin. Zatına seçtiklerinden eylesin. Amin. Allah bizi sevdiklerinden eylesin. Amin. Allah bizi mütakilerden eylesin. Amin. Allah bizi huzura alırken bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura aldıklarından eylesin. Peygamberleriyle karşıladığı kullarından eylesin. Müjdelediği kullarından eylesin. Bugün sizin için korku yoktur, mahzun olmak yoktur dediği velim kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun.